أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد واله وصحبه أجمعين أما بعد فالأول الله والآخر الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن لم يكن في قلبه الله فحسبه في الدارين الله Allahümme inna nâûzulike minel küfr vel kafirîn ve, mine ve minel şirk vel müşrikîn ve minel nifâkî vel münafîkîn ve minel fıskî vel fâsîkîn ve minel cehli vel câhîlîn. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habîbuhu ve rasûlü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, kıymetli inananlar, asil Müslümanlar, Allah'a hamd, O'nun Resulü, Habibi, Ebibi, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve ehl beytine sonsuz salat ve selam olsun. Allah-u kitab-ı keriminde kurtulan kimseleri yani ebedi mutluluğu kazanan kimseleri şöyle tanımlar bizlere. <lima> lah illa ve aslahu ve ve lazim ve bellegana rasuluhu O ancak şu kimseler gerçek manada kurtuluşa ermiştirler ki tövbe edeler, tövbe edeler, tövbe ettikten sonra Allah'ın itinasını sıkı sarlarlar. Yani Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnet-i seniyesine sıkı sarlanlar daha sonra dinlerini ve ehlesu dinahum billah. Dinlerini, hayatlarını, yaşamlarını sadece Allah rızası için Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaşayalar buyuruyor. Allah Azze ve Celle Hazretleri işte kurtulanlar ebedi ahiret saadetini, ahiret mutluluğunu hak edecek olanlar bunlardır buyuruyor. Ayet-i Celile'nin sonunda dikkat edersek Allahu u Zülcelal Hazretleri tövbe saydıktan sonra yani tevbe istiğfarı Allah için nasuh tövbe yapmayı saydıktan sonra Allah'a sır sıkı tutunmayı daha sonra da Allah'ın dini İslam'ı yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için Allah'a has Allah için yaşamayı sayıyor. Dolayısıyla adeta Rabbül Alemin Hazretleri tövbenin kabulünü Allah'a ve Resul'e Kur'an'a ve sünnete sarılmanın kabulünü adeta dini yalnız ve yalnız Allah rızası için yaşamaya yani ihlasu dini lillah yani dini Allah'ın rızasına has yaşamak e, İslam'ı sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle, amacıyla yaşamaya bağlıyor ki bu olmadan kişinin ne tevdesi ne de e, İslam'ı Kur'an'ı ve sünneti yaşaması Allah katında makbul olmuyor. Ayetin siyah ve sibakından bunu anlıyoruz. Sonuç olarak Allah Azze ve Celle Hazretleri halis niyete bağlıyor. Halis niyete bağlıyor halis niyetle amellerin kabul edileceğini halis niyet olmadan ne tevbenin ne de tövbe ettikten sonra ıslah olup Allah için dini yaşamanın halis olmadıktan sonra yani Allah için din Allah için yaşanmadıktan sonra Allah katında makbul olmayacağını bize adeta işaret buyuruyor Allahu Zizalal Hazretleri ziyaz Salih'in adlı eserin niyet bahsinden hadisi şerifleri sizlere aktarmaya devam edelim inşallah. Teala An-Aişe-te anha kalet, kalen nebiyyü sallahu aleyhi ve sellem La hicrete dâbel fethi velakin cihadun ve niyetun feyzestun firtun tenfiru Evet. Hicretten sonra, fetihten sonra Nekke-i Mükerremenin Fethinden sonra diyor Allah Resulü artık hicret yoktur diyor. Bundan sonra hicret hicret ya salih bir niyetle olacak veya hitta cihad ile olacak. Yani Allah'ın yolunda savaşmak ile olacak. O halde diyor Allah yolunda sizi savaşa çağırırlarsa, kadın demeden, erkek demeden ne yaptın? Hemen Allah yönünde savaşmaya, savaş çağrısına icabet edin. Gene Abdullah, e, Gadir bin Abdullah'dan, Ebi Abdullah, şöyle e, söylüyor, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, bir savaşta beraberdik buyurdu ki hasta olması yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğiniz de onlar da niyetlerinden dolayı sizinle beraber aynı meşakkati aynı sıkıntıyı Allah yolunda aynı cihadı yapmış gibi sevap alınlar. Sahabeden bazıları zaruretten dolayı savaşa katılamadılar. Katılamadılar fakat işlerinden savaşa katılmayı Allah Resulü ile ve diğer sahadelerle Allah yolunda cihad etmeyi çok isteyen, çok arzulayan sahade-i kiram efendilerimiz var idi. Radiyallahu teala amir mecmail Allah onların hepsinden razı olsun. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendiniz onlara müjdeliyor diyor ki onlar da aynı halis niyetlerinden dolayı aynı sizlerle beraber cihat etmiş gibidirler hatta diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi hangi vadiden geçmişseniz siz aynı vadi yürümüş hangi meşakkati çekmişseniz aynı meşakkati Allah yolunda çekmiş gibidirler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte halis niyet olunca muhterem Müslümanlar bir kimse halis niyet olunca bir ameli yapamasa da yapmaya fırsat bulamasa dahi ne yapıyor? O ameli yapmış gibi sevap alıyor. Yine Allah Resulü'nün şöyle bir hadisine ben şahit oldum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki bir kimse akşam yatağına girerken Allah yolunda savaşıp şehit olmayı dileyerek yani bu düşünceyle bu niyetle uyusa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse akşam yatağa girdiği zaman diyor Allah yolunda savaşıp keşke ben de Allah yolunda savaşıp ölenlerden şehit olanlardan olsa idim diye niyetlenir bu düşünceyle yatağına girer o halde de ölüm meleği kendisine gelir Allah onu katına alırsa şehit olmuş sevabı alarak ölür diyor o kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sebebi tek tabi muhtemem kardeşlerin niyetin halis olması yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi Allah'ın rızasını gözeten bir niyet olması yoksa bir kimse Allah yolunda savaşmadan e, efendim Allah yolunda Allah rızası için cihat etmeden efendim şehit olamaz. Ama o niyetle o şehit olmayı Allah yolunda cihat etmeyi çok isteyerek uyusa uykusunda ölüm onu gelip ölüm ona gelip çatsa diyor aynı sevabı almış olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gene an abi Hureyrete Rabbil Allahu an an Abdurrahman bin sahrin Rabbil Allahu an, "Kan İlla Allahe la yenzuru ila ejsamikum ve ila suarikum, fakin yenzuru ila ve amalikum." Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selleme, ne kadar güzel olsanız, ne kadar süslü olsanız, ne kadar boylu poslu olsanız, ne kadar efendim gösterişli olsanız Allah sizin şeklinize şemalinize suretinize dış görünüşünüze kesinlikle bakmaz yani Allah sizlerin dış görünüşüne kesinlikle bakmaz neye bakar Allah-u velakin yenzuru ila gulubikum ve amalikum evet o sizin kalplerinizin içine bakar ve amalikün amellerinize bakar. Allah'ın veli kulları şöyledir. Allah günde yetmiş bin defa kullarının kalbine bakar. Allah Azze ve Celle günde yetmiş bin defa kulun kalbine nazar eder. Bu kulun ne düşünüyor? Bu kulumun kalbinden ne geçiyor diye nazar eder imiş diyor ee, Allah'ın veli kulları işte bu hadisi şerif de e, bunu tasdik eder mahiyette muhterem kardeşlerim Hz İbrahim ve Hz İsmail aleyhisselam ve teslimat kâbe muazzamayı yaptılar yeniden tamir ettiler yaptılar demiyorum çünkü Hazreti Adem zamanından beri çadırı var. Çadırı yaptılar, e, tamir ettiler, sütunlarını, temellerini yeniden yükselttiler. O zaman "Tanhirbey ki alik tayifi nevel aykiti dedi Allah azze ve celle. Yani ey İbrahim, ey İsmail Aleyhissalatu vesselam evim için evimi yani Beytullah'ı, Beytullahı evimi tavaf edenler mükü edenler secde edenler orada itikafa girenler için temizle buyurdu Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhissalatü vesselama gönül evi ki muhterem Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin tecelli ettiği bir ev İnsanların kalpleri Allah Azze ve Celle Hazretlerinin tecelligahı Rabbaniye'dir. Yani e, Rabbani tecellilerin Allah Azze ve Celle'nin nazarının bakışının, dikkatinin her daim üzerinde olduğu bir yer vardır. insan kalbi. Allah insan kalbine sürekli nazar eder. Sürekli bakar. Kalbine bakar ameline bakar kulunu öyle değerlendirir öyle katına alır ayeti de ben bir kalpte iki tane sevgi yaratmadım buyuruyor bir kalpte iki tane sevgi yaratmadım yani bir kul Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman eden bir insan ya Allah'ı her şeyden çok sever yahut malı mülkü Mevkiyi, makamı, dünyayı serveti soyu, sopu Allah'tan fazla sever. Yani ikisini eşit sevgi, eşit bir şekilde sevemezsiniz. Mutlaka birini birinden fazla sevmek durumundasınız. Eğer Allah'ı canımızdan, malımızdan Ailemizden, çoluğumuzden, çocuğumuzdan, işimizden, aşımızdan daha fazla sevmezsek Allah'a gerçekten kul, Habibi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de hakkıyla ümmet olamayız. Hazreti Eba Bekir radıyallahu anh ve birçok sahabi tabi Hazreti Ömer mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Biz seni seviyoruz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni seviyoruz. Bizim sana sevgimiz, şefkatimiz, muhabbetimiz çok fazla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne kadar seviyorsun beni ey ebadakir. Diyor ki bütün insanlardan çok seni seviyorum ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün insanlar bir tarafa, sen bir tarafa. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, Ya Eba Bekir, Ya Ömer, Ey ashabım, sizler beni ananızdan ve babanızdan dahi daha fazla sevmedikçe, gerçekten iman etmiş olamazsınız cennete girenlerden olmazsınız Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı bütün sevgilerin başına koymadan anadan babadan yerden candan evlattan maldan mevki'den makamdan Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'yı daha fazla sevmedikçe Allah'ı daha fazla sevmedikçe muhterem Müslümanlar inanınız gerçek birer mümin gerçek birer Müslüman olamayız. Demek ki La yu'mine ehadikum Allah Resulü buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem La yu'mine ehadikum sizden biri Allah'a inanmış olmaz. Ne zamana kadar bakın hadis böyle geliyor. Tam hadisi Arapça metniyle tercüme ettiğimiz zaman ortaya dehşet bir mana çıkıyor Müslümanlar. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabbe ileyhi min validihi ve velidihi ve nasayz mail. Ama hatta kelimesi yani hatta harfi cer, ha, harfi istisna bize öyle bir işaret veriyor ki adeta kanımız beni veriyor. Diyeceksiniz ki hatta da nasıl bir anlam var ki, nasıl bir mana var ki, böyle insanın insanı adeta şaşkınlığa sürükleyen bir anlam la yu'mine ehadikum hatta yani bir insan diyelim 60 sene yaşasın 60 sene boyunca malını, evladını, eşini, mevkiini, makamını servetini, sanını Allah'tan ve Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem fazla sevmiş olsun. Allah'ın Resulü hem de bu, bu kimse aynı zamanda namazına devam etsin. Orucuna devam etsin. Bakın öyle önemli bir şey. Öyle mühim. Bütün ibadetlerini tam takır yapsın. Bütün kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışsın. Fakat malını Allah'tan fazla sevsin. Malını Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem fazla sevsin. Canını Allah ve Resul'den fazla sevsin. Mevkisini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu, ana babasını Allah Resulünden, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem fazla sevsin ama kulluğunu yerine getirsin, namazını kılsın, orucunu tutsun, zekatını versin, haccını yapmış olsun, yani Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inandım desin. Allah Resulü diyor ki, eğer beni sevmemişse, beni her şeyden üstün tutmamışsa, her şeyden fazla Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı sevmemiş de gerçekten Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanmış onları tasdik etmiş olmaz. Demek ki imanımızın bu eksik parçası mutlaka tamamlanması gereken bir parçasıdır. Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı bütün samimiyetimizle ve vesselam her şeyden fazla sevebilmek kıymetli inananlar 30 yıllık 40 yıllık belki de 50 yıllık Allah'a kulluğun Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi'iyetin adeta Allah katında tasdik edilmesi için yaptığımız kulluğun yaptığımız ibadetin kıldığımız namazın tuttuğumuz orucun Allah katında kabul edilmesi için hayrın hasenatın Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize bir tane bir tane şart koşuyor. Diyor ki: La yu'minu ehadukum hattâ ekunu ehadde ileyhi min vâlidehi ve Vel nasi ecmâin Sizden biri adeta hadisin önünde şöyle bir ifade var. Şöyle bir ifade var. Sizden biri namazını kılmış olsun, zekatını vermiş olsun, orucunu tutmuş olsun, hayrını, hasenatını yapmış olsun, Gene Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten iman etmiş olmaz. Allah Allah gerçekten dehşet verici bir şey. Hatta ne zaman bir kimse Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı canını verecek kadar, malını verecek kadar her şeyden fazla, anasından, babasından, evladı, riyalinden Eşinden, malından, mülkünden, servetinden fazla sevinceye kadar. Ne zaman biz Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan, malımızdan, eşimizden, işimizden, mevkimizden, makamımızdan, servetimizden fazla sevdik. O zaman diyor sen, İmanı tamamladın, Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanmış oldun, kıldığın namazın, tuttuğun orucun Allah katında kat ve kat makbul olduğu kat ve kat sevap aldı. İşte niyette ihlas ve amellerin kabulünün de en önemli şartlarından bir tanesi. Peki şöyle bir şey söylesek. Şöyle bir şey daha soralım. Madem bu hadisi şerifi sizlere naklettik. Bakın. Dedik ki Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse canından, malından, ana babasından, eşinden, çocuk çocuğundan, malından, servetinden, mülkünden, akrabasından. Başka bir ayette de böyle geçer. Fazla sevmedikçe Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Gerçekten inanmış, iman etmiş olmaz dedik. Allah'ı her şeyden çok sev sevdik. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Her şeyden fazla sevdik. Gene cennete girebilir miyiz? Bir şart daha var. Bir şart daha var Müslümanlar. Yani biz Allah'ı her şeyden fazla sevdik. Muhammed Mustafa Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyden fazla sevdik. Fakat gene bir yerde imanımız eksik oluyor. Nerede eksik oluyor? Gene Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soralım. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni bize peygamber olarak gönderen, rahmet elçisi kılan, merhamet peygamberi kılan, Rabbin Allah'ı her şeyden fazla sevdik. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni can bildik, canan bildik. Seni de canımızdan, malımızdan, eşimizden, makamımızdan, mevkimizden, her şeyimizden fazla sevdik. Acaba biz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanan kimselerden olduk mu? O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Oldunuz fakat bir eksiğiniz daha var. Biz tam manasıyla Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman etmiş olmak için bir eksik şartı da yerine getirmek zorundayız muhterem Müslümanlar. Onu da söyleyelim Allah Resulü'nün dilinden inşallah. Bakın, Alemlerin Efendisi Rahmet Peygamberi, kardeşliğin, sevginin ve barışın yeniden ihya edicisi, adaleti yeniden yeryüzüne getiren, unutulmuş sevgiyi ve barışı dirilten Rahmet Peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere nasıl bu şartı açıklıyor? Allah'ı her şeyden fazla sevginiz. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden fazla sevginiz. Ama Müslümanlara kim tutuyorsunuz? Müslümana küsünüz. Gene imanınız Allah katında makbul değil diyor. Allah'ın Allah'ın peygamberi diyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi hadiste <gülüyor> İman etmedikçe cennete giremezsiniz. La tedhülül cennete hatta tu'minu. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanmadıkça cennete giremezsiniz. Hadisi şerif. Fakat Müslüman kardeşimizi sevmedikten sonra da iman etmiş olmazsınız. Demek ki ben eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Allah baktı Allah'a iman eden, peygambere gerçekten iman eden Müslüman kimseyi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mümin kimseyi seviyorsa o kimsenin imanını Allah kabul ediyor. Ayeti Celile'de Estağfirullah رَبَّنَا la تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا ظِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَن۪ي Ya Rabbi kalplerimizde Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanmış kimselere zerre kadar öfke bırakma. رَبَّنَا la تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا ظِلًّا Zil öfkenin küçüğü demek. Zerre kadar öfke dahi bırakma. Demek ki bir insan... Allah'ı sevse, Muhammed Mustafa'yı sevse, Müslümanları sevmeden gene Müslüman olmuş olmuyor. Dolayısıyla Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya imanın kabulünün şartı da Allah katında Müslümanları Allah rızası için sevmek. Bir müjdeyle inşallah kıymetli inananların, bu inananlar bu sohbeti aziz cemaatimiz hitama edelim. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize bir müjdesi. Allah-u arşının gölgesinde kıyamet gününde yedi sınıf insanı gölgelendirir. Yedi sınıf insan, güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı sıcaktan adeta beyinlerin fokur fokur kaynadığı kıyamet gününde mahşer anında yedi sınıf insanı arşının gölgesinde gölgelendirir bunlardan bir tanesi kalbi mescitlere bağlı genç kalbi mescitlere bağlı genç bir tanesi cemaate devam eden müslüman Cemaatle namaza devam eden bir kimse kıyamet gününde Allahu Zülcelal'in arşının gölgesinde gölgelenecek. Kim söylüyor? Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İşte o yedi günden üçüncüsü de mükemmü Müslümanlar birbirlerini sırf Allah rızası için seven Allah rızası için dost olan Allah rızası için ahbaplık yapan Allah rızası için komşuluk yapan Müslümanlar demek ki Allah rızası için sevmenin böyle güzel böyle muazzam bir ecri mükafatı var Allah için sevelim Allah için buğz Allah için tutalım Allah için kılalım Hayrımız Allah için olsun, amelimiz Allah rızası için olsun, kardeşliğimiz, dostluğumuz, komşuluğumuz, akrabalığımız Allah rızası için olsun. Allah'ın rızasının olmadığı yerde menfaat vardır. Bir yerde bir inşallah Allah rızası için yapılmıyor, bir dostluk Allah rızası için değilse, bir komşuluk Allah rızası için değilse menfaat içindir başka bir şey için olmaz akrabalık Allah rızası için değilse akrabalık Allah rızası için değilse menfaat içindir hayır iyilik hasanat Allah rızası için değilse menfaat içindir Allah rızası için yapmadığımız şeyin sevabını Allah'tan alamayız Allah'tan bekleyemeyiz Allah'u zülcelal Sadece kendi rızası için yapılmış, kendi rızasını kazanmak adına işlenmiş amellere, yapılmış hayırlara sevap verir. Ya Rabbi, iyiliklerimizi, hayırlarımızı, ibadetlerimizi, senin rızan için yapılan ibadetler öyle Allah'ım. Ya Rabbi, dostluklarımızı, akrabalıklarımızı, komşuluklarımızı, senin rızan için olan dostluklar eyle Allah'ım. Senin rızan için olan akrabalıklar eyle Allah'ım. Senin rızan için olan komşuluklar eyle Allah'ım. Ya Rabbi biz senin rızan için sevelim. Senin rızan için verenlerden olalım. Senin rızan için Müslüman kardeşini sevenlerden olalım. Bizleri öyle bir imana kavuştur ki her işi Allah'ın rızasına adanmış, yüzünü Hz. İbrahim Halilullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem, bütün şirkten, nifaktan ve fıstan arınmış bir şekilde, bütün varlığıyla alemlerin Rabbi Allah'ın rızasına yönelmiş kullardan eyle bizi Allah'ın. Ya Rabbi, dualarımızı, aciz Muhammed Mustafa ümmetinin dualarını, habib Zişan Efendimiz yüzü suyu hürmetine, kabul ya karim ya Rabbi sana hamdü senalar olsun milleti Türk milletini bu mukaddes milleti İslam'a ve Müslümanlara hizmetkar kıldın bu 30 Ağustos ayını 30 Ağustos tarihini ve Ağustos ayını bizlere zafer ayı nasip ettin, zaferler ayı nasip ettin, bizlere Çanakkale'de bizlere yurdun dört bir yanında zaferler ihsan eden Dümlüpınar'da, Sakarya'da İnönü'de zaferler nasip eden Sen Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi Müslüman Türk milletini her daim Kifre ve kafirlere karşı bir ve beraber eyle. Her daim galip eyle. Ordumuzu güçlü eyle. Muzaffer eyle. Devletimizi güçlü eyle. Daim eyle. İçte ve dışta mevcut düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Dualarımızı Muhammed Mustafa hürmetine, yetimler, yoksullar, zayıflar yüzüsü hürmetine kabul eyle. ha ve yasin velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة